يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله تقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا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 Nevavi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı kitabıyla yine beraberiz. Cumartesi günleri saat 8'de başlayan bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık iki senedir hemen hemen bu kitabı okuyoruz. Allah-u Teala bu kitabın sonuna kadar bizlere okumasını nasip etmişsin. Aleyküm. Aleykümselam. Bizleri bu kitabı okumaya... İçinde zikredilen hadisleri anlayıp, fık edip, amel etmeye muvaffak kılsın. Geçen hafta babul hilmi ve'l-Ena'eti ve'l-Rıfkî Hilim, Ena'e ve'l-Rıfk'ı babına gelmiştik. Buna bir giriş yaptık. Bunların hangi manalara geldiğini zikrettik. Selam. Aleykümselam. Tekrardan değinirsek, El-Hilm.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 onun haram işlemesine izin vermemeniz. Alanaa dediğimiz şey ise, tenni te etmek, yani ağır başlı olmak, yavaş davranmak, acele etmemek anlamında kullanılıyor. Yani böyle sürekli acele içinde, ne yaptığını bilmeden, baldır küldür değil, yavaş tavırlarla, sukünetle ne yapmak kişinin hareket etmesi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 has ve am yani avam normal vatandaşlar bir de Allah'ın onlara göre neler var has özel kutuplar dedikleri gavs dedikleri özel insanlar var. Bunlar da avam ayrı tutuluyor. Ehli sünnetin ise havas yani ilim talebeleri, alimler emri bil maruf nehy anülünkar yapacak, yapması gereken, insanları irşad etmesi gereken, hakka çağırması gereken kimseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisinde böyle buyuruyor. Diyor ki: allah azze ve celle la bi Allah Teala, "haassa" denilen havas olan insanların ameliyle, yaptıklarıyla avamı, vatandaşı, halkını yapmaz, azap etmez, cezalandırmaz. Hatta yara yeravul münkerı beyne zahranihim." Ne zamana kadar bu böyledir? Havasın, ilim talebelerin, alimlerin münkeri görüp Aleyküm selam. Münker olarak işlenen, irtikap edilen, Allah'ın sevmediği, buğz ettiği, haram kıldığı şeyleri görüp Allah'ım kadirûne alâ en yunkirûh. İnkar edecek güce sahip olmalarına rağmen inkar etmemeleri takdirinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam allah Teala bu halde ne yapar? Hem havası hem de avamı azap eder. Yani Havas dediğimiz ilim talebelerinin, alimlerin ne yapmaması gerekiyor? Emri bil maruf konusunda, nehy an hani konusunda şeytanın onlara oynamış oldukları, oynamış olduğu, yumuşak da olmak lazım. Hikmetli olmak lazım. Evet, lazım. Perdesiyle, oyunuyla mümkere münker'e susmamak gerekiyor. Devamdan dediğim gibi her şeyin yerli yerinde olması lazım. Hadis Hadislerden ilk hadisi almıştık. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Eşec Abdülkays. Kendi e, kabilesinin reisi olan bu sahabeye, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, sende iki tane haslet var, iki tane özellik var. Ey Eşec Abdülkays. Diyor ki, bunlar iki öyle güzel özellik ki, allah Teala bu iki özelliği çok seviyor, sendeki bu iki özelliği. Nedir onlar? diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Hilm, öfkelenmemek, kendine sahip çıkmak Ağır başlık. Hatırlarsanız Eşec Abbil Kays kabilesiyle birlikte kavmiyle birlikte Medine'ye geliyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Herkes hemen böyle develerini bırakıp olduğu yerde Peygamberin yanına koşarken giderken Eşec Abdülkays Kays iniyor devesinden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 İkinci hadis Ayşe radıyallahu anha, kâlet kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Allah rafiq. Allah rafîktir. Yutufkârdır. Kullarına kolay olanı ister. Değil mi? mâ ce'alâ aleykum fiddînî min haraj. allah Teala bu dinde sizlere bir sıkıntı getirmemiştir. Zorluk yok. Allah rafiqun, yuhibbur rifkâ. Ve allah Teala rifkı sever. Yumuşak olmayı kolay olan ile insanlara davranmayı sever. Fil amri kulli bütün işlerde de bu böyledir. Yani şiddetin yanında rıfık, yumuşak huyluluk, lütufkarlık her zaman Allah'ın sevdiği bir haslettir, özelliktir. Tabi bizler bu hadisleri niye okuyoruz? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizlere Allah'ın sevdiği hasletleri, özellikleri niye naklediyor? Bunlarla ahlaklanmamız için, bunları kendimize ne yapmamız için, ahlak edinmemiz için. 3. hadis yine Ayşe radıyallahu anha. En-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem قال inna Allah rafiq. Allah rafiqtir, lütufkardır.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 yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor فَبِمَا rahmetin min اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Sen Allah'ın rahmeti sayesinde o ashabına ey Muhammed linte yumuşak huylu oldun. Rıfkele davrandın. Lütufkar oldun. Senin bu lütufkar olmanın nimetini, bu hasleti, bu vasfı sana veren kim? Allah'tır. وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَل۪يذًا Şayet faz, kaba, galiz, sert olsaydın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 yumuşak huylu olmanın dışında yumuşak huyluya vermiş olduğu şeyin şeylerin, şeylere vermiş olduğunu hiçbir şeye vermiyor. Lütufkar olmak lazım. Yumuşak huylu olmak lazım. Kolay olanla insanlara davranmak, yaklaşmak lazım. Yine Ayşe Radiyallahu Anha'dan rivayet olunan hadis. Bu dört hadis de İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. İkinci hadis muttفقun aleyh. Diyor ki, enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal, peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnner rifka la yekunu fi şeyin illa zânehu Er rıfk, güzel davranmak, yumuşak olmak, hoşgörülü olmak, bir şeyde varsa, insanın bir davranışında bulunuyorsa, o davranış, bulunmuş olduğu tavır, davranış, amel, süslü olur, diyor, güzel olur. İnsanlarına ne gözükür? Güzel gözükür.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 Bu güzel hasletler, özellikler varsa o böyle insanlara çok güzel gözükür. 5. hadis Ebu Huray hadisi. Kâle <gülüyor> bâle Ebu Hurayra an ki bir bedevi geldi Aleyhisselam'ın mescidine, mescidine beyul etti, işedi, idrarını yaptı. Fa qama en nasu insanlar sahabeler adamı ne yapıyorlar? Doğru kalkarak müdahale etmek istiyorlar. Liqa'uhu fi, yani onu ne yapacaklar? Zapturap edecekler, terbiye edecekler, vuracaklar, okşayacaklar. deyim tabiriyle. Ve قال النبی sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki: Da'uhu. Bırakın. Bakın şimdi evimize bir misafir gelse Değil mi? Çocuklar biraz yaramazlık yapsa, yere bir şeyler dökse, kirletse, hemen e, insanların ev halkının e, gerildiğini görürsünüz. Allah'ın evine işiyor bu adam, bedevi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrına bakın. Diyor ki, bırakın. Bırakın. Ve ariqu ala bevlihi siclen min ma, ev zenuben min ma. Ve onun tuvaletine yaptığı bevline, idrarına bir kova su dökün. Bir kova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 Öyle ki oraya su katılıp su dökülmese bile. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bırakın adamı yapsın tuvaletini. Daha sonra Fe Sizler diyor ki benim ashabım olarak insanlara bir misyon bir misyon yüklenmiş olarak gönderildiniz. Nedir o misyon? muyessir? Ne demek muyessir? Evet. Kolaylaştıranlar olarak.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 Misyonunuz, göreviniz müessir olmanız, kolaylaştıran kimseler olmanızdır. Tabi bu hadiste birçok faydeler var. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bakın bir bedevi gelmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya El-Arabu kufran ve nifaka. O bedeviler yani çölde yaşayan, insanlardan uzak yaşayan insanlar, bedeviler Arab. Eşeddü kufran ve nifaka, küfür ve nifak bakımından çok şiddetlidirler. Kaba insanlar. Ve acdaru en la ye'lemû hudûda ma enzelallahu ala Rasulihi Ve allah Teala'nın rasûlüne, elçisine indirdiği ölçüleri, sınırları, hadları, hudutları bilmemeye daha layıktır diyor Allah-u Onlardan bahsederken. Yani onlar bilmezler. Ve Peygamber aleyhissalâtu Vesselam böyle uzak, böyle bilmeyen adamlara karşı nasıl davranıyor? Bakın adam caminin ortasına gelmiş, işiyor. İdrarını yapıyor, bevlini yapıyor.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce çok sert sertleşiyor, çok sert tavır koyuyor. Niye? Bedevi adam işiyor, ona diyor ki bırakın. Diğerine ise çok sert cümlelerle, ifadelerle tepki veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü birisi ilimin içinde peygamberle birlikte, sahabelerle birlikte oturmuş kalkmış. Değil mi? Artık o, o sertliği kabul eder. Onu etmek lazım, yapmış olduğu o yanlışı uyarmak lazım.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 sert uslubu, sert tavrı kullanmak gerekiyor. Sebep ne? Onun o içinde bulunduğu yanlışı yanlıştan onu kurtarmak. Evet. Tabii bu Bedevi bu Arap Arap diyelim, Arap demeyelim. Çünkü Arap demek ayrı bir şey. Arap ayrı bir şey. Ağrap Bedevi, çölde yaşayanlar demek. Arap ise bir ırk ya, yani, Arap ırkı. Bu Bedevi adam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yumuşak huyunu görünce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel huyunu, bu muamelesini görünce, tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor bu Bedevi'ye diyor ki, o olay bittikten sonra, düşünsenize yani, orada bir şok yaşanıyor. Değil mi? Peygamber var, sahabeler var, Ebubekir var, Ömer var, birden böyle olmadık bir şey oldu. Şimdi ortada toplamak lazım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam tabii güzel bir şekilde diyor ki "İnne hadhil mesacide la yasluhu fiha şey'un min el-eza Bu Allah'ın evleri olan mescitlerde bu türden mecasetler ve pislikler yapmak hoş olmaz. Aynen böyle La Hoş olmaz, böyle şeyler uygun değil. Bunu diyen Bedevi diyor ki "Allah'ım" diyor, "Sen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 Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda onlardan vazgeçilebileceğini işlememek lazım. Yok yani böyle bir şey yok. Hiçbir dinde böyle bir şey yok. vesselam yessiru kolaylaştırın ve la zorlaştırmayın. Ve beşiru müjdeleyin ve la korkutmayın. Nefret ettirmeyin diyor. Mesela Peygamber Aleyhissalatü vesselam hadiste ne diyor? Sahabeler anlatırken onu. Mâ huyyira beyne emreyni ille ikhtara eyserahuma. Aleyhissalatu vesselam. İki seçeneğin doğduğu bir meselede neyi seçerdi? En kolayını seçerdi. Mâ huyyira beyne emreyni ille ikhtara eyserahuma. Mâ yekun ismen. Bakın bu kayıt çok önemli. Sahabeye bakın ne diyor.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 İş arıyorsun kendine. İstanbul'dasın. Bir iş var. Evinin 10 metre ilerisinde kadın, kız karışık çalışıyor. Müzik çalıyor. Haramlar işleniyor. Namaz kılmana izin verilmiyor. Bir tane iş de var ki evinden 40 km'de uzakta. Şimdi burada kalkıp da diyebilir misin? Peygamber Aleyhissalatu vesselam iki tercih olduğunda onun en kolayını seçerdi. Bu da en kolay olanıdır. Evime yakındır. Bunu mu seçeceksin yoksa o haramın olmadığı uzakta olan zorumu seçeceksin? Elbette ki zoru seçeceksin. Niye? Çünkü diyor ki sahabe, مَا لَمْ يَكُنْ Kolay olan da günah olmadığı takdirde o kolay olanı seçerdi Aleyhisselatü Vesselam. فَاِنْ كَانَ إِسْمَنْ Şayet günah varsa onda, كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ İnsanların en uzağı olurdu, kaçardı. O kolay olandan, kendisine kolay olandan öyle kaçardı ki insanların en çok kaçanıydı diyor. Demek ki bu önemli bir husus.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 geceleri. Uyumuyoruz diyor. O cemaatin lideri de diyor ki aferin, ne iyi, ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Ne iyi, ne güzel bir şey yapıyorsunuz mesela. Halbuki allah Teala'nın işte bu hadisi, o Resulü'nün hadisi burada geçerli. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Din senden bunu istemiyor. Din kedinin bir bölümünde senden uyumanı, bir bölümünde de kalkıp ibadet etmeni istiyor öyle, değil mi?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 Muaz bin Cebel de mübarek durmuş imamla, imamla cemaate imam olmuş. Ne yapıyor? Uzatıyor. Arkadan birisi kopuyor. Kendisi namazını tamamlıyor. Sonra gelip şikayet ediyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'e ne diyor? Efetdanun ente ya Muaz. Sen fitneci misin ey Muaz? Tepkiye bakın arkadaşlar. <gülüyor> ne mi çıkartmak istiyorsun? İn minkum munaffirin. Başka bir adamada diyor ki Aleyhisselam sahabeden sizlerden bazıları var ki diyor Allah'ın dininden nefret ettiriyor. Feyykum emmen nas felyukhaffif. Sizlerden birisi imam olacaksa imam ise ne yapsın? Felyukhaffif namazı hafif tutsun. Bazı rivayetlerde diyor ki ve tarık gibi ve semaevet gibi yani bir sayfa yarım sayfa okusun. Yani hafiften kasıt bu arkadaşlar. Hafiften kasıt da Bunu da bilmek lazım. Hadisin bu bölümünü alıp çok kullananlar var.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 ve yatmadan önce bitir namazı kılma. Yani Peygamber Aleyhisselatü Ebu Hureyye la takıdap demiyor. Ama bu sahabeye la takıdap. Niye? Çünkü öfkelenen ama önce ihtiyacı olan şeyini yapacaksın. Tavsiye edeceksin. Evet. Dokuzuncu hadis. Ebu Ya'la Şeddad ibn-i Eus radiyallahu anh an Rasulü sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi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 Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün. Adama idam cezası verilmiş. Ölüm cezası verilmiş. Yani ona ne yapılmaz? Musla. Ne demek musla? Parçalanıp doğranmaz o adam. Ölümünü en kısa bir şekilde ne yapmak gerekiyor? Gerçekleştirmek gerekiyor. Ve izâ Kurban kestiğiniz zaman. fa ahsinu zibha. Kesişinizi ne yapın? Güzel yapın. Bıça yani bıçağı alıp böyle, bazıları var hayvana sürüyor, bir şeyler yapıyor Yok, bu caiz değil. وَالْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ tahu. Sizlerden birisi kurban kesmek istediği zaman ne yapsın? Bıçağını bilesin, keskin yapsın onu. وَالْيُرِحْذَ <gülüyor> بِيحَتَهُ Kurbanını rahatlatsın. Yani bunu korkutacak şeyler yapmasın. Tabii, şimdi bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde... bir kadın öldürülüyor. Sahbeden Müslüman olan, mümine olan bir kadın. Kadın tam böyle ölüm anında kadına yetişiyorlar. Diyorlar ki seni kim öldürdü? Kadın da diyor ki bir tane Yahudi işaret ediyor. Falanca Yahudi öldürdü Tabi o Yahudi de insafsız kadını öyle bir öldürmüş ki kafasını taşla ezmiş. Bugün de görüyorsunuz Allah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 <gülüyor> ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'ada an-nas min wa man taqama rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafsi fi şey'in kat hasnikbelem az önce söyledik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tercih arasından seçmek istediğinde her zaman en kolay olanını seçerdi şayet o en kolay olan da günah yoksa Allahu Teala'ya isyan yoksa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 Gülen bir peygamber. Bugün maalesef hangi tarafı ağır bastırılmak isteniyor Peygamberimiz Aziz Şefkat Vesselam? Peygamber. Niye? Çünkü kafirler bizden böyle istiyor. Vuralım enselerine, tükürelim suratlarına, bize benzetelim, oturmalarıyla, kalkmalarıyla, kıyafetleriyle, yaşamlarıyla